İnnelhamdülillah, mehmedu ve nesta'inu ve nesta'firu ve nesta'hdih min şururi enfusina ve min seyyata amalina men yehdillahu felamudille leh ve men yudil felahadiyya leh ve eşhedü en la ilahe illallah, ahdahu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve rasuluh ya eyyühellezine aminu tequllâ hakka tukati ve la temutunne illâ ve entum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعباد الله ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم دَلَالَ ve şerrel umuri ha ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnar. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtü. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Öncelikle bu ders imkanını bize sunduğu için ilim dere. Teşekkürümü yineliyorum. E, dersimizi inşallah iki bölüm halinde bugün ve yarın olmak üzere iki bölüm halinde hazırladık. Konu çünkü uzun bir konu. Çok fazla insanları sıkmayalım dedik. Konumuz infak ve sadaka kültürü. İnfak ve sadaka kültürü. ikinci bir ismi konumuzun görmüşsünüzdür. İnternette de ilan ettik. Neden? Neden? İnfak ve tasadduk etmeliyiz. Neden? infak ve tasadduk etmeliyiz. Niçin infak etmeliyiz? Neden infak etmeliyiz? Neden tasadduk etmeliyiz? Niçin tasadduk etmeliyiz? İslam'ın temel öğretilerinden bir tanesi, ki rivayetlere değindiğimiz zaman bunu göreceğiz. Özellikle Ebu Sufyan, radıyallahu anhın ki bize bunu İbni Abbas radıyallahu anhıma rivayet ediyor. Heraklius'un Şam Kisrası'nın kendisine o Muhammed size neyi emrederdi? Hangi şeyleri yapmanızı size ne yapardı? Emrederdi şeklinde ki sorusuna Ebu Süfyanın vermiş olduğu namaz kılmayı ve tasadduk etmeyi sadaka vermeyi bize ne yapardı emrederdi cevabı aslında her şeyi ne yapıyor özetliyor yani bu öyle bir haslet ki Ebu Süfyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde durduğu en çok durduğu iki hasletin özellikle namaz kılma ve sadaka verme infak etme tasadduk etme neyi amelleri olduğunu Heraklius'un yüzüne ne yapıyor? Haykırıyor. O dönemde Ebu da ne değil? Müslüman değil. Dikkat etmek lazım. Evet. İnfak ve sadaka kültürü dedik. Kültür. Hayatın vazgeçilmez. Neyi? Unsuru. Bir şey din olarak kalabilir. Bir şey Dinin vecibesi olarak kalabilir. Ancak o şeyin din olarak kalması, dini vecibi olarak kalması eğer o toplumda o şeyin talimi, tedrisi, öğretimi nakıssa, eksikse çok fazla netice vermez. Çok fazla semere vermez, meyve vermez. Yani ne demek bu? Eğer bir şey sadece din olarak kalmış. Dini vecibi olarak kalmış. O şey kültüre ne yapamamışsa inememişse, kültürde yerini ne yapamamışsa bulamamışsa, kültüre yerleşememişse orada sadece ve sadece talim ve tedris ne yapabilir? Devreye girebilir, etkili olabilir. Talim ve tedrisin devreden çıkması halinde o dini ney vecibeler ortadan yavaş yavaş kalkar. Ve yerine ne yapar? Bidatler birer birer ne yapar? Yer bul, ortaya çıkar. Şimdi bu şu demek. Şöyle bakın İslam ümmetine. 1400 küsur yıl bu din ne yapmış? Vücudiyetini devam ettirmiş ve Allah'ım da olsun ki kıyamete kadar da ne yapacak? Vücudiyetini devam ettirecek. Belli aralar gelmiş. Ümmet bazında, millet bazında. Ümmetin, milletin başına. Dinin yasaklandığı dönemler olmuş. Dini, talimin ve tedrisin yasaklandığı dönemler olmuş. Muhtelif ülkelerde. İşte bir Tunus bunun örneği. Tunus bunun örneği. Yine Türkiye Cumhuriyetler. Nerede? Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde, o dönemde. Yine Balkanlarda bir Arnavutluk örneği, Yugoslavya örneği, Bulgaristan örneği, Romanya örneği. Dini talim ve tedris tamamen ne yapmış? Durmuş, bitmiş. Hatta dini miras, yani maddi miras diyoruz, manevi miras değil. Maddi miras, yani camiler, kütüphaneler, hanlar, hamamlar, medreseler yakılıp yıkılmış değil mi? Ama dini bitirememişler. Din bitmemiş. Müslümanlık bitmemiş. Müslümanlar vücudiyetlerini devam ettirmişler. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o dini kurallar kültür olmuş artık. Kültüre inmiş. Kültürde ne yapmış? Karşılığını bulmuş. Hal böyle olunca bir insanın elinden dinini talim bazında, tedris bazında, eğitim, öğretim bazında alabiliyorsun. Ama kültür bazında alamıyorsun. Çünkü kalpleri yükmeden ancak kim? Allah. Kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasında değil mi? İstediği gibi ne yapıyor? Eviriyor, çeviriyor. Hal böyle olunca dini kuralların, dini vecibelerin kültüre inmesi çok önemli. Kültür olması, kültürde yer bulması çok önemli. O bakımdan Selefin, büyük imamların bu dine kazandırmış olduğu en güzel hasletlerden bir tanesi de dini ne yapmaları, kültüre sokmaları kültür hayatında dinin yer bulmasını, ne yapmaları, sağlamaları pek çoğunuz karşılaşmışsınızdır. Yani çocukken gerek kendiniz, gerekse işte etraftaki çocuklarda ya da işte büyüklerde müşahede ettiğiniz örnekler, olaylar vardır. Yani mesela yerde bir nimetin ne yapması, bulunması, mesela bir ekmek parçasının ne yapması, bulunması değil mi? Ha, çocuğuyla büyüğüyle hoş karşılanmamıştır bu. O nimet oradan alınmıştır değil mi? Ya yüksek bir yere konmuştur ya da kuşa verilmiştir, kediye verilmiştir yesin diye. Neden? Çünkü din öyle bir algı haline gelmiştir ki kültürde yerini bulmuş. insanların kalbine, hocaların ağzından değil doğrudan, muallimlerin ağzından değil ya yani ne? Kültür kanalıyla gelmiştir. Yani yani dilden, ağızdan, kulağa değil kalpten kalbe sirayet etmiştir dikkat edelim bu çok önemli bunu bütün alanlarda görebiliyoruz namaz alanında görebiliyoruz oruç alanında görebiliyoruz zekat alanında görebiliyoruz yeri geldiğinde haç alanında görebiliyoruz ki zaten kelime-i söyleyecek yok olmazsa olmaz oruca bakın müşahede edin İnsanlarda bir kültür var değil mi? Oruç kültürü. Çok, he, he. çok enteresan. Kültürde yerini bulmuş özellikleri insanlarda ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Ama kültürde yerini bulmamış. Mesela namaz Osmanlı'da bir kültürmüş. Ama o kültür kaybolmuş. Namazsızlık çok fazla. Zekat Osmanlı'da bir kültürmüş. Ama şimdi zekatsızlık namazsızlık kadar da olmasa gene fazla oruç Osmanlı'da bir kültürmüş ama günümüze kadar kendini kültür olarak ne yapabilmiş muhafaza edebilmiş demek ki kültür olarak yerleşen ibadetleri kolay kolay ne yapamıyorsun günlük hayatından çıkaramıyorsun atamıyorsun namaza bakın o dönemde insanların cüllüsü namaz kılıyor cüllüsü zekata bakın cüllüsü zekat veriyor Oruca bakın cüllüsü oruç tutuyor. Hacca bakın o dönemin zorluklarını düşünün. Farz olan öleceğini bile bile. Çünkü bin kişi gidiyorsa beş yüzü yolda ölürmüş. Ne yapıyor? O yolu göze alıp 6 ayda gidiyor geliyor. Heh. Ama şimdi zaman ilerledikçe bazı ibadat kültürden ne yapmış? Çıkmış. Dini bir vecibi olarak kalmış. Yani hocaların ağzında, Kur'an'da, iki kapak arasında ya da rafta hadis kitaplarında. Ama kültür hayatında, günlük yaşamda bunu ne yapamıyoruz biz? Göremiyoruz. Ne de olduğu gibi, ne de olduğu gibi işte namaz örneğinde olduğu gibi, başka zekat ve tasadduk örneğinde olduğu gibi. Namaza bakın, Cumhuriyet'in kuruluş yılları. Mehmet Akerso'ya sormuşlar. Demişler ki, hocam demişler ülkemiz ne zaman gelişir? Ne zaman şaha kalkar? Ne zaman adam olur? Cevabı çok enteresan. Yani ben bu cevabı okuduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Demiş ki, bu millet ne zaman cuma namazına gittikleri gibi sabah namazına da giderlerse o zaman işte bu millet şaha kalkar. Bakın, cuma namazı Kılmak kültürde yerini bulmuş. Hale da beş vakit namaz kılmayan insanların cüllüsünün cuma namazı kıldığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. <gülüyor> Halbuki üç kere cumayı kılmayanın en fazla kalbi mühürlenir. Ama bir günde beş vakit namaz kılmayanın gideceği yer çok tehlikelidir. Heh. Kültürde yerini bulmuş, devam ettiriyor. Bayram namazlarına bakın. Hiç camide görmediğiniz Binlerce, on binlerce insan ne yapıyor? Saf tutuyor değil mi? İşte, i̇şte kültür eğer ne yapmışsa, onu sahiplenmişse o kültürü siz ne yapamıyorsunuz arkadaşlar? Yok edemiyorsunuz. O dönemde beş vakit kültürde herkes kılıyordu. Çok şükür. He. Ama bugün beş vakit zayıfladı. Ama cuma devam ediyor, bayram namazı devam ediyor. Gene teravih namazı arkadaşının dediği gibi devam ediyor. Oruç o günde daha fazlaydı ama bugün hala daha devam ediyor. Ha. O gün zekata sadakaya bakın İstanbul'da mermerler vardı. Ha. Böyle oluk şeklinde insanlar gelirlerdi bir gece vakti ya da sabah vakti keseyi altınla doldurur oraya koyarlardı. Gelen de muhtaç olduğu kadar alır gene kesenin ağzını kapar oraya koyar. Öyle zamanlar geldi ki Osmanlı'da zekat verecek fakir bulunmadı. Balkanlara yollandı paralar. O bölgelere, yatırımlara. Çünkü niye? Dini vecibi olmaktan öte kültürdü, hayata inmişti. Bugün bakın zekat, tasadduk son zamanlarda hareketlenmeye başlasa da o dönemdeki canlılığı ne yapmıyor? Bulamıyor. Ama körfez ülkelerine gidin. Hale daha o canlılığı ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Yani bir Suud'a gidin, bir Kuvvet'e gidin, bir Birleşik Arap Emirliklerine gidin. Orada çünkü kültürde hale daha yerini bulmuş. Hale daha ney? Kültürde onun izleri ney? Mevcut. Onun için insanların tefaül ettiklerini, yarıştıklarını görüyorsun. Ama işte bizim kültürümüzde zaman içinde zayıflayınca etkisi... Semeresi de neticesi de eseri de ne yapmış? Zayıflamış. Ama çok şükür ki Allah'a hamdolsun ki hala da büsbütün kültürden ne yapmamış? Bir şey kültür olduğu zaman arkadaşlar kültüre yerleştiği zaman hele bu ki kültürün vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi nedir? Dindir. Ha. Kültüre yerleştiği zaman çok fazla hocaya ihtiyacınız yok. Benim size vurgulamak istediğim o. Çok fazla muallime ihtiyacınız yok. Çok fazla davetçiye ihtiyacınız yok. Zaten o kültürün içinde. Halbuki öyle olunca herkesin onun ne yaptığını göreceksiniz, yaptığını göreceksiniz. Ama bir şey kültürle ne yapar, çıkarsa, sadece zihinlere, sadece sözlere, sadece kitaplara hapsolursa onu insanlarda çok fazla ne yapamazsınız, göremezsiniz. O halde, hocam bu girizgahtan maksadın ne? Girizgahtan maksadım infak ve sadaka kültür. Yani bizim infa ve sadakayı tasadduku, dini vecibi olmaktan öte kültürleştirmemiz lazım. Ki biz vakıf medeniyetinin çocuklarıyız arkadaşlar. Biz vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. Peygamber aleyhissalatü vesselam vakfı çok methetmiştir. Vakfı teşvik etmiştir. Emeviler döneminde nispeten uygulanmıştır. Abbasiler döneminde nispeten uygulanmıştır. Daha sonraki işte muhtelif dönemlerde uygulanmıştır. Selçuklu döneminde uygulanmıştır. Osmanlı döneminde uygulanmıştır. Ama şu bir realitedir ki bunu kabul etmek gerekir ki vakıf medeniyetini en iyi uygulayan, vakfı kültürün temel parçası yapan medeniyet Osmanlı medeniyetidir. Çünkü öyle bir hale gelmiştir ki ailelerin bile vakıfları olmuştur. O aileler zengin aileler değildir arkadaşlar. Orta ailelerdir, fakir ailelerdir, köylerin vakıfları olmuştur. Neden? Çünkü onlarda infak ve tasadduk, sadaka kültürü öyle canlıdır ki, öyle maksimize olmuştur ki, yukarıdadır ki, siz bunu her birinde ayrıca ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Hal böyle olunca yani infakın, tasadduğun çok olduğu yerde, yığıldığı yerde bunun harcanması lazım değil mi? Bir yerlere dağıtılması lazım. Beytülmal zaten para dolu. Evet, para, para. He, Beytülmal zaten ne dolu? Para dolu. Devletin paraya ihtiyacı yok. Hal böyle olunca bunun ne yapılması lazım? Fakir fukaraya ulaştırılması lazım. Ancak fakir fukaraya ulaştırmak en zor iştir. Hatta içinizde belki biliyorsunuzdur. 3-4 tane kurban kesip de bunu fakirlere dağıtmakta zorlanan arkadaşlar var. Neden? Neden? Çünkü fakire ulaşmak kolay iş değil. Fakiri tespit etmek kolay iş değil. Bunun için ayrı bir ne lazım? Emek lazım. İşte vakıflar, o kültür bu emeği senin elinin altına ne yapmıştır? Koymuştur, ayağının altına koymuştur, önüne sunmuştur. Hal böyle olunca işte infak ve tasadduk o vakıf kültürleriyle her alanda yerini bulmuştur arkadaşlar. Öğrenci alanında, evlendirme alanında cami yapma, mescit yapma alanında medrese yapma alanında han hamam yapma alanında çeşme yapma alanında kuyu açma alanında köprü, köprü yapma alanında yani aklınıza, aklınıza ne gelirse ne yapmıştır? yerini bulmuştur. Böyle bir medeniyet. İşte bu kültürle oldu arkadaşlar. Bunu kültürün bir parçası yaptı dedelerimiz ama bugün o kültürün parçası olan infak ve tasadduk Sadece ve sadece dini vecibi olarak zihinlerde, akıllarda, kitaplarda, hocaların tavsiyelerinde kaldı. O halde temel vazifemiz eskiden olduğu gibi infak ve tasaddu yeniden ne yapmak? Kültürümüze çekmek. Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası yapmak. Bu çok önemli. Onun için işte dersimize dedik ki infak ve sadaka kültürü. Tasadduk kültürü yani dini vecibe olduğu kadar aynı zamanda kültürümüzün de bir parçası olursa bu ilelebet kıyamete kadar diktat rejimler bile gelse talim ve tedris olmasa ya da çok az bile olsa asla ne yapılamaz bu ümmetten sökülüp alınamaz bu çok önemli ha, bu girizgahtan sonra Bakara suresi 245 no'lu Ayeti okuyup Rabbimize ham dedelim. Diyor ki Allah Azze ve Celle. Estayli billah. Men delli yukrizullah. Karz an hasanen, feydaifehu lehu adgaften kethira. Vallahu yakbit ve yabsut ve ilehi yani Ne diyor? Diyor ki kimdir o kimse ki Allah için güzel bir ödünç ile ödünçte bulunur ki biz buna karz diyoruz. Allah için karz verme. Ödünç verme. İşte bunun ismi nedir? Tasadduk. infak. Allah için kars verme. Ödünç verme. Bunun ismi nedir? Tasadduk. infak. Kimdir o kimse ki Allah için güzel bir ödünç ile ödünçte bulunur? allah Teala da ona kat kat emsalini ihsan buyurur. Kat kat onun emsalini ne yapar Allah Azze ve Celle? Ona geri verir. Ona döndürür. İşte böyle buyuran... Alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdolsun. Yine onun peygamber Aleyhisselatu vesselama salatu selam olsun ki o da bakın Adib'in, Hatemin rivayet ettiği hadiste ne diyor arkadaşlar? Diyor ki, Müslim rivayeti. Men amin minkum en yestetire minen nar ve lev bi şıkkı temratin fel yef'al. Sizden kim yarım bir hurma ile bile olsa, yarım bir hurma ile bile olsa, yarım, cehennemden korunabiliyorsa bunu yapsın. Yani yarım bir hurma ile bile olsa, onu tasadduk edebiliyorsa bunu yapsın ki neden korunsun? Cehennemden korunsun. Bu hadisin arkadaşlar muhtelif lafızları var. Bu lafı bu Buhar'daki lafızları mesela diyor ki, ne aha أَهَدُكُمْ en nara ve levbişik ki temratin. Evet. Sizden bir taneniz yarım bir hurma ile bile olsa ateşten kendisini korusun. Ha yarım bir hurma bulamadı değil mi? Fe inlem yecit fe bi kelimetin tayyibetin. Eğer o yarım hurmayı bile bulamadıysa ne yapsın? Güzel bir kelimeyle tasaddukta bulunsun ki biz muhtelif rivayetlerden biliyoruz mecmu oturuğuyla Hasan. Tebessümü kefi vecih-i ahike sadaka. He, Müslümanın kardeşinin yüzüne doğru ne yapması? Tebessüm etmesi bile nedir? Sadakadır. Ama elbette ki bizim sadakadan kastımız doğrudan bu muamele değil. Yani doğrudan güler yüz değil. Doğrudan güzel kelime değil. Ya yani ne? Maddi tasadduk. Çünkü rivayetin başında... Önce ne yapsın diyor? Yarım bir hurmayla bile olsa cehennemden kendini koruyabiliyorsa ne yapsın? Bunu yapsın. Yani o yarım hurmayı tasadduk etsin. He bulamadıysa işte o zaman güzel kelime. Demek ki İslam'da maddi anlamda he, infak ve tasadduk neyi? Gücü olmayanın bile tasadduk ve imka, infak imkanı var. O da nedir? Velev ki kelime-i tayyibe Güzel söz. Velev ki Müslüman kardeşin yüzüne ne yapma? Tebessüm etme, gülme. Yine Allah'a hamd olduk, hamd ettikten, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a salatü selam ettikten sonra Allah'ın yolunda canlarını ve mallarını sunan, takdim eden Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Sahabeleri içinde Allah'tan ne diliyoruz? Razılık diliyoruz. Allah onların hepsinden razı olsun. Haşr Suresi 9. ayette bakın Allah azze ve celle ne diyor onlar hakkında? Diyor ki: "Vellevîne tebevvao'd-dâra vel-îmâne min qablihim. Yuhibbûne men hâcera ileyhim velâ yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtû ve yûsirûne alâ enfüsihim velâu kâne bihim khaşâsa." ve men yuqa shu hanfise fe olayke humul Ne diyor? Daha önceden Medine yurt edinmiş. Kim onlar? Ensar. Ensar. Ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler. Kendilerine göç edip gelenleri, kimi muhacirleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Hatta biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam bile ne yaptı şaşırdı değil mi? Müslümanı Müslüman'a ne yapacağını zannetti Peygamber Aleyhisselam'ın varisçi kılacağını zannetti. Malların öyle bir bölüşüyorlar ki zannettik yani bir baba oğul ilişkisi. Yani muhacir ensarın malına ne olacak? Varis olacak. Öyle paylaşım var. Evet. Kendleri zarure içinde bulunsalar bile ki ensar çok zengin insanlar değildi. Onları kendilerine tercih ederler. Yani kimi? Muhacirleri. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, dikkat edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. <gülüyor> Demek ki Ensar'ın özellikle kurtuluşa ermesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de infa ve tasadduku çok fazla ne yapmaları, yerine getirmeleri, asla ne olmamaları Cimri olmamalar, buna dikkat edeceğiz. Allah Teala'dan bizleri onların yolundan gidenlerden ve mallarını iyilik ve hayır yolunda harcayanlardan kılmasını dileriz. Bu gizga Şevlisi Mümteymiyen'in mecmul fetavasını muhtelif yerlerinden alınan bir gizgâktır. Çünkü o bu konuyu işlerken önce Allah'a hamdetmiş, peşinden peygamberine. Salatu selam getirmiş ama dikkat edin Allah'a hamd ederken diyor ki bu ayeti indiren Allah'a hamd ediyorum. Ayet neyle alakalı? İnfakla alakalı. Bu hadisi söyleyen peygamberine Salatu selam ediyorum. Hadis neyle alakalı? İnfakla alakalı. Ve şunu Allah'ın haklarında şunu indirdiği ki sahabeler hakkında başka ayetler de indirmiş Allah azze ve celle. O sahabilerden Allah'tan razılık diliyorum ki orada da ne var? İnfak ve tasadduk var. Yani cimri olma var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da sünnette pek çok yerde infak ve neden? Tasadduktan bahsediyor. İnfak kelimesinin aslına şöyle dönersek, bakarsak arkadaşlar nefaka kelimesinden türediğini görürüz. Yani bir nevi, bir nevi münafık kelimesiyle aynı kökten ne yapmıştır? Türemiştir. Ki biri ifal babındandır. Enfaka, nefakanın hangi babıdır? İfal babıdır. Vezin itibarıyla. Peki ne alakası vardır? Yani münafık kelimesinin köküyle infakın. Arada ne alaka var? Boşluk. Evet. Alimler muhtelif alakalar kuruyorlar. Bunlardan bir tanesi de Nafak kelimesi ki enfak diyoruz biz ona. Bugün Araplar onu çukur, tünel anlamında kullanıyorlar. Çukur ve ney? Tünel anlamında kullanıyorlar. Nedir o? O da şudur. O da şudur. Alimler diyorlar ki infan bu kökten olmasının temel özelliği Allah Azze ve Celle Müslümana İnfak imkanı vererek bir tüne, tünelle, yolla onu münafıklık çukurundan ve tünelinden İslam zeminine, satına çıkarıyor. Yani, yani, yani, imani alametlerden en büyük, en önemli mümeyyyezattan bir tanesini ne görüyor? İnfak görüyor. Yani bir nevi, bir nevi, bir nevi infaktan ve tasadduktan kaçınanın münafık olabileceğini infaktan ve tasadduktan kaçınanın münafıklık alametleriyle ne yapacağını bezeneceğini münafıklık alametleriyle ne yapacağını donanacağını gösteriyor yani Allah azze ve celle açmış olduğu tünelle yolla bizi nifak karanlığından İslam nuruna ne yapıyor çıkarıyor demek ki infak bizi münafıklıktan İslama çıkaran, münafıklıktan Müslümanlığa vardıran ne? Tünel arkadaşlar, tünel. Onun için o kökten geliyor. İkinci irtibat ileride ayetlerde alacağız. İnfaktan kaçınanlar kimlerdir? Münafıklardır. İnfakta onlar çok tembeldirler. Dikkat edelim. Hal böyle olunca, hal böyle olunca tabii kastettiğimiz ameli münafıklık, değil mi? İtikadi münafıklık değil. Heh. İtikadi münafıklık biliyorsunuz kafirliktir. Ameli münafıklık kafirlik değildir. Bunu anlayalım önce. Alimler diyorlar ki işte diyorlar ikinci özelliği yani irtibat noktası, bağlantı noktası. Heh. Müslüman infakla ve bu infada gönül rızasıyla yapmayla bütün nifak alametlerini üstünden ne yapar? Atar. Hangi nifak alametlerini Ameli nifak alametlerini üstünden atar ve mümin olarak kalır. Yani bir nevi münafıklık alametlerinden ne yapar arkadaşlar? Kurtulur. Demek ki infak her ne kadar nafak kökünden geliyorsa da münafıklıkla doğrudan alameti var. Alakası var. Bir tanesi neden? Münafıklık çukurundan tünelleneye gelme? İslam'a gelme. Münafıklık zulmetinden İslam'a gelme. Diğeri ikincisi işte Müslüman infak ederek. O ameli münafıklık alametlerini birer birer üstünden atıyor, döküyor. Neye? Saf imana. Gerçek Müslümanlığa ne yapıyor? Dönüyor. Demek ki infak, lügat anlamıyla bu. Peki şeriat anlamıyla ne infak? Nedir şeriat? Ki biz buna ıslah anlamı diyoruz. Terim anlamı nedir şeriat, şey, infak? İnfak, Allah Azze ve Celle'nin rızası güdülerek yapılan bütün hayır işleri. Allah Azze ve Celle'nin rızası güdülerek yapılan bütün hayır işleri. Biz buna ne diyoruz? İnfak diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin rızası güdülerek. İçinde riya yok, içinde şöhret yok. İçinde dediler ki, görsünler ki yok. Allah rızası güdülerek yapılan bütün neler? Evet. Hayır işleridir. Ki bu hayır işleri nedir bunlar? Maddi işlerdir. Ama cinsi sınıfı pek nedir? Çoktur. Bu infak. Peki nedir tasadduk sadaka? O da sadaka kelimesinden türüyor. Yani doğru olma. Doğru sözlü olma. Ne alakası var doğru sözlü olmayla tasaddukun? Çünkü tasadduk diyor alimler, imanı doğrulayan, insandaki imanın doğru olduğunu belgeleyen en büyük delillerdendir. Onun için de Allah Azze ve Celle nefisleriyle ve mallarıyla cihat edenler buyurmuştur. Nefisleriyle ve mallarıyla cihat edenler buyurmuştur. Kaldı ki bu bir ayettir sadece. Allah Azze ve Celle birazdan değineceğim. Nefisleriyle, cihat, mallarıyla cihat edenler tabirini sadece bir ayette kullanmış. Diğer bütün ayetlerde mallarıyla ve nefisleriyle cihat edenler tabirini kullanmıştır. Yani önce malı zikretmiştir. Sonra neyi? Nefsi, canı. Sadece bir ayette... Nefsi neden önce zikretmiştir? Mal'dan. Maldan önce zikretmiştir. Ama ayetlerin genelinde ne vardır? Önce mal sonra ne? Nefis. Ya demek ki işte o tasadduk bize neyi kazandırıyor arkadaşlar? İmanımızın mistahiyetini. İmanımızın doğruluğunu kazandırıyor. Onun içinde ona ne denmiş arkadaşlar? Sadaka yani tasadduk denmiş. Burayı anladık değil mi? Peki nedir tasadduk? Nedir sadaka? Aynen iman İslam mümin-müslim kelimesi gibi. İnfak deyince içine ne girer? Tasadduk girer. Tasadduk deyince içine ne girer? Ha. İveştema iftaraka. İveftaraka iştema. Kayde bu. Aynı ayette, aynı nasda hem infak hem sadaka geçerse anlamı değişir. Evet, ayrı ayrı ha. Geçer. Ama ayrı ayrı yerlerde geçerse yani bir ayette mesela diyor ki Allah Azze ve Celle ey iman edenler Namaza çağrıldığınızda cumaya gidin diyor değil mi? Ya da ey iman edenler namaza kalktığınızda abdest alın değil mi? O halde şunu diyebilir misiniz siz arkadaşlar? Namaz kılması emredilenler ya da abdest alması emredilenler sadece müminlerdir, Müslümanlar değil. Diyebilir, diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki orada imanın içine ne de giriyor? İslam'ın kendisi de giriyor. Ha. İşte infak ve tasadduk birbirinin alternatifi değil. Birbiriyle eş anlamlı birbirini ne yapan, içeren ney? Kelimeler. O halde tasaddukun da anlamı ne? Allah rızası güdülerek yapılan bütün neler, hayırlar nedir? Tasadduktur. Aynen infakta olduğu gibi. Yeri geldiğinde onu kullanmıştır Allah Azze ve Celle. Yeri geldiğinde onu kullanmıştır. Ha, demek ki Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın infak ve tasadduk emirlerini bizim iyi algılamamız bunu ne yapmamız? Hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Bizim kaidemizi eğer veren el alan elden üstündürse bizim ha, bu üstünlüğe ne yapmamızın, varmamızın tek yolu infak ve neden geçer? Tasadduktan geçer arkadaşlar. Bir kere bunu ne yapmayacağız, unutmayacağız. Bakın dedik ya Allah azze ve celle bir ayette sadece nefsi malın önüne almış. O da Tevbe Suresi 111 nolu ayet. Ne diyor? Diyor ki: İnna Allah eştirra minel mu'minine enfusehum ve envalehum bi enne lehum Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Ama diğer bütün ayetlerde önce ne geçiyor? Mal, sonra nefis. Diyor ki, müfessirler, mal bu derecede bir öneme ve ehemmiyete sahip olduğundan dolayı Allah mali bir ibadet olan zekatı, İslam'ın rükünlerinden biri olarak belirlemiştir. Allah subhanehu ve teala cihada emreden ayetlerin hepsinde bakın cihada emreden ayetlerin hepsinde malla cihada nefisle cihadın önünde yer vermiştir. Malla cihada nefisle cihadın önünde yer vermiştir. Bir tek ayet biat ayeti olan Tevbe suresi 111'in nolu ayet bundan müstesnadır. O okuduğumuz ayet. Diyor ki şarihler gene müfessirler. Bu ayetin dışındaki diğer ayetlerde malın nefisten önde zikredilmesi takdimi tertip. Ne demek? Sıralama bakımından önde zikredilmesi dolayısıyladır. Yani malla cihat olmadan nefisle cihat olmaz. Yani malla cihat olmadan nefisle cihat olmaz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bize mümin vasıflarını tanımlayan pek çok ne var? Ayet-i Kerimeler var değil mi? Ama bir tanesi var ki o Kur'an neyinde? Mukaddimesinde geçiyor, başında geçiyor. Bakara suresinde değil mi? Ne diyor? اَلَّذ۪ينَ ve بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ salah onlar ki gayba iman ederler, namazlarını dosdoğru kılarlar ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bak, girişinde mümini böyle tanımlıyor. Evet, bakın. Heh. Girişinde böyle tanımlıyor. Gayba iman. Ne demek gayba iman? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, <gülüyor> ahiret gününe, Kazaya kadere, hayrın şerrin Allah'tan olduğuna ney? İman. Sonra ne diyor? Namaz. Sonra diyor Allah'ın rızık olarak sana verdiğinden ne yapma? İnfak. Bakın onu sen kazanmadın diyor. Onu sana onu sana veren Allah. Onu hatırlatarak. Bak namazı kılarlar diyor dostları. Şöyle de diyebilir ayeti eti gerime de namazı kılarlar ve mallarında verirler, zekatlarında verirler. Öyle demiyor. Allah'ın onlara rızık olarak verdiklerinden ne yaparlar? İnfak ederler. Evet. Mal Allah için ve hayır yolunda sarf edilen bir nimet cimrilik edip onu engelleyen ve sadakadan el çeken için ise bir fitnedir diyor i̇bn Kesir. Mal Allah için ve hayır yolunda eğer sarf ediliyorsa bir nimet. Ama cimrilik edip engelleniyor, sadakadan el çekililiyorsa bir fitnedir. Muhammed sureti, Suresi 38. Ayet-i Kereme'yi ne yapıyor? Hatırlatıyor. Diyor ki Ha entüm haulâ'i tud'avne litun fikû fî sebîlillâh feminkum men yebhal وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُوا عَنْ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِي وَاَنْتُمُ الْفُقَرَا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ Ne diyor? İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Allah yolunda infaka çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama... Kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar. Açık bir ne var? Tehdit var. Bakın burada namazdan yüz çevirirsen yerine başka bir toplum getirir demiyor. İnfaktan yüz çevirirsen yerine başka bir toplum getirir. Onlar da sizin gibi olmaz. Yani hayırlı olurlar. Yani kıyamete kadar bu sünnet gidecek. İnfak ve tasadduk ne yapacak? Devam edecek. Ama şunu bilin ki infak ve tasadduktan geri durmanız sizin helakınıza bile ne yapabilir? Sebep olabilir. Neden olabilir. Evet. Hocam hatta şöyle meşhur bir söz var. Diyorlar ya mal diyorlar canın yarısı. Geyineceğiz yani onlara. Yenileceğiz onlara. O halde infak ve sadaka imanı gösteren bir kanıt, birer kanıt ve cennete giden birer yoldur desek hata etmiş olmayız. İnfak ve sadaka imanı gösteren birer kanıt ve cennete giden birer yoldur desek ne yapmış olmayız? Hata etmiş olmayız. Mal sevgisi ve mal elde etme hatta biriktirip yığıma, depolama isteği benliklere tabiat olarak yerleştirilmiştir diyor İbn Kesir. Delil olarak da Ali İmran 14 nolu ayeti kullanıyor. Diyor ki Allah azze ve celle. Züynel linnas hubbu şehavati min en-nisab el-benin vel qanatir el-munkantara min ez-zahab vel-fiddah. Vel khayl el-mesawma vel en'am vel-hirs. Zalik metaul hayati dunya. Vallahi indehu husnul Ne diyor? Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yani çocuklara yığın yığın biriktirilmiş kanaateril mukantaru olan altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Çok. Evet. Bunlar dünya hayatının Geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Evet. Demek ki insanın doğasında var, değil mi? Tabiatında var. Hani diyor ya ellevi cama malen wa adda yahsabu <gülüyor> anna malahu akleda. Suhana Allah. Malını topladı, topladı da sonra onu saydı. Zannetti ki. O malı ebedi kılacak. Ölümsüz kılacak. Hatta ben öğrencilerle ders yaparken bu ayeti kerimenin tefsirinde onlara var yemez amca çizgi filmini hatırlatıyorum. Hani dolarları bir odaya yığıyor da sonra içine balıklama atlayıp yüzüyor ya işte bu ayeti kerime onu ne yapıyor? Temsil ediyor. Bak malı topla topla sonra say. Sayı sayı bitiremiyor. Ama zannediyor ki o mal onu ne kılacak? Ebedi ama sonunda nereye atılacak? Cehennem çukuruna atılacak değil mi? Müfessirler diyor ki Yığın yığın biriktirilmiş il mukantara ifadesi üzerinde düşün. Ve nefislerin dünya hayatının metaını biriktirip yığmakla ne kadar ilgili olduğunu idrak et. Her şeyden haberdar olan, her şeyi gören Allah subhanehu ve teala'nın şöyle buyurduğunu unutma. Nedir o? Adiyat suresi 6 ve 8. ayeti delil kullanıyorlar. İnnel insane li rabbihil kanut ve innehu ala zalike şehit ve innehu li Şüphesiz insan Rabbine karşı pek namkördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Sübhanallah. Demek ki Rabbine karşı namkörlüğünün nedeni ne? Ayetin sonunda onun sebebi zikredilmiş. Mal sevgisine aşırı ne yapması? Düşkün olması. Yani insanın mal sevgisi çok fazladır diyor. Fesirler. İşte bu sevgidir ki diyor. insanı üzerindeki farz olan hakları terk etmeye sevk etmiştir. Kimin görme gücü bu dünya ile sınırlı kalıp ahiretten gafil olursa nefsinin arzularını Rabbinin rızasının önüne geçirmiş ve bu arzularını en büyük derdi bilgisinin varacağı son nokta haline getirmiş demektir. Artık bu arzular uğrunda yaşar, bunlar için mücadele eder ve bu arzuları üzer üzerindeyken Allah'a kavuşur. Yani ölür. Hatta diyor ki İbni Kesir bu cümleyi kullandıktan sonra La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah. Kim de bu dünyaya kalp gözüyle ve basiretiyle bakarsa Kur'an ayetlerini İslam peygamberinin ve ona güzel bir şekilde tabi olanların halini inceler ve tasdik ederse bu dünyanın az bir metadan ibaret olduğunu, düz bir arazideki serap gibi geçici bir gölge olduğunu idrak eder. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Bilinmektedir ki ahiret daha hayırlı, daha kalıcı ve asıl olan hayattır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Onlar bilmişlerdir ki dünya hiçbir can sahibi için vatan değildir. Asıl vatan neresi? Ahiret. Bu yüzden de dünyayı boşlayıp fitnelerden endişe duymuşlardır. Dünyayı engin bir deniz, salih amelleri de bu denizde birer gemi kılmışlardır. Cümleleri görüyor musunuz? Selefin cümleleri. inci gibi. Bu ikinci sınıf. Temiz, arınmış ve mübarek sınıf, nefsini, vaktini ve malını Allah için ve Allah uğrunda sarf etmiştir. Bu sınıf malını malum ve belli bir hedef ve gaye için harcar. Cenneti arzular. Bu sınıftan olan biri kendine şunu sorar. Neden, nasıl ve ne zaman infak ve tasaddukta bulunmalıyım? Neden? Nasıl ve ne zaman infak ve tasaddukta bulunmalıyım? Cevap Allah'ın kitabından ve sadıkı emin olan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden gelmektedir. Bu cevap şu aşağıdaki delili ve gerekçeli cevaplarda kendisini gösteren açık, detaylı, net ve anlaşılabilir bir cevaptır. Bu cevapların sunumunda hatırlatma, teşvik, canlılık kazandırma, uyarma ve öğretim söz konusudur diyor. Daha sonra o sorunun cevaplarını ne yapıyoruz? Birer birer zikretmeye başlıyoruz. İnfak ve sadaka faktörleri, infak ve tasadduk edenlerin özellikleri. Neden, nasıl ve ne zaman infak ve tasadduk etmeliyim sorusunun neyi? Cevap. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer bunları bilirsek madde madde, infan, kültür hayatındaki önemini algılarız. Yoksa algılamamız zor. Birinci neden. Minnet altına sokmak. İncitmek ve gösteriş yapmak suretiyle sadakamın sevabını boşa çıkarmadan. Şimdi sadakada minnet yok, gösteriş yok, incitmek yok. Eğer böyle yaparsam sadakamın sevabını neye çıkarırım? Boşa. Bu olmadan allah Teala'nın vecih-i kerimi için, yani mübarek vecih, kerim vecih için, ihlasla ve Rabbimin sevabını arzulayarak infak ve tasaddukta bulunmalıyım. Çünkü allah Teala şöyle buyurur. Bakara 262. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ Thema la yutbiyouna ma enfaku mennen nan ve la azan. Lhom ejruhum inda Rabbihim, ve la kafun aleyhim, ve lahum yahzen. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan. Evet, dikkat edeceğiz. Fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya. Onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Demek ki başa kalkmamak ve fakirin gönlünü kırmamak esas. Yine şöyle buyurmuştur. Bakara 264. Ya eyhellevine amenu la tuttul sadakatikum bilmenni vel eza. Kellazi yunfiqu malahu ria'en nas. Ve la yu'minu billahi vel yevm. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Görüyor musunuz? Bunlar bizim desturlarımız arkadaşlar. Evet. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Tersine döndürün. Ayeti tersine döndürün. Tersinden başına alın. Yani incitmek ve başa kalkmak suretiyle yapılan infakı Allah'a ve ahiret gününe iman eksikliği olarak görüyor Allah Azze ve Celle. Mefhum muhalifi bu ayet-i kerimenin. Mefhumu neyi? Muhalifi. Bu birincisi. İkincisi, nefsim hoşnutluk ve hakarlık içinde olarak Allah'ın rızalığını arzulayarak, gönüllü ve istekli bir şekilde infak ve tasadduk etmeliyim. Yani infan içinde incitmek olmayacak, riya olmayacak, başa kalkma olmayacak. Ama bunun yanında bu olmasa bile ne olacak? Gönül rızalığı olacak. Arkadaşlar, gönül rızalığı, gönlünde bir sıkıntı duymadan, neyle? Rahatlıkla, ha, elin titremeyecek, gönlün de titremeyecek. Elin cimri olmayacak, cönlün de cimri olmayacak. Böyle vereceksin. Allahü Teala diyor şöyle buyurur. Tevbe suresi 54. Dikkat edelim arkadaşlar. Vela salate illa vehum kusala, vela yunfikune illa vehum karihu. Namaza ancak tembel tembel gelirler ve ancak isteksiz bir şekilde infak ederler. Münafıklık alamet. Namaza ancak tembel tembel gelirler. Başka ancak isteksiz bir şekilde infak ederler. Yani somutlaştıralım. Somutlaştıralım. Evet. Bak burada bir dernek var. Evet. Değil evet. mi? Ha. Bu derneğe neler? Yardımlar geliyor arkadaşlar. Yardım ediyor değil mi? İşte bu derneğin bir aidatı var. Bil faraza diyorum. Bildiğimden değil. Kimseyle de konuştuğumdan değil. İçimden geldiği için söylüyorum. Anladım. Yanlış anlamadım. Danışıklı görüşü yok. Heh. Heh. Ee, i̇şte herkese bir aidat konmuş diyelim. Diyelim ki işte A'ya 10 lira, B'ye 20 lira, C'ye 30 lira. Şimdi bu aidat kondu ama bu aidatı belki sen belirlemiştin miktarı ya da bunu belirleyen adam ne atmıştı senin maddi durumu üç aşağı beş yukarı bildiği için mesela demiştik ya Abdülhamid abi sen 30 lira ver. Senin ne gücün 30 lira'yı ne yapar inşallah kaldır. O da Yok dememiştir ya da sükût etmiştir. Sükût da nedendir. İkrar. İkrardandır. E şimdi Abdülhalim abi bil farada diyorum. Teşbihte hatta olmaz. Ha. E şimdi bu parayı verirken biraz zorlansa. Ya ya 30 lira değildi. Aslında ben 20 lira vermeliydim ya. 30 lira bana çok. Dese. O 30 lirayı verirken gönülsüz verse işte bu ait kapı Kerimenin neyine girer? Kapsam. Kapsamına girer arkadaşlar. Gönlü zorla vereceksin. Gönlün ne olacak? açık olacak, rahat olacak. Çünkü niye? Ancak diyor münafıklar diyor, infak ederken isteksiz davranırlar. Evet. Peki nasıl olmalı? Şu ayetteki gibi olmalı. Yani bundan kaçınmalıyız. Ancak Bakara suresi 265 ne oldu? Şu ayetteki gibi olmalıyız. Nedir o? Ve meselul levine yunfikun amwaluhum ibtigaa marzati'llah ve tesfiten min enfusihi. Ne diyor? Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu gibi. Yani öyle olun. Nasıl? Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için ruhlarındaki cömertliği nasıl kuvvetlendireceksin? İşte mallarını hayra sarf edenlerin durumu gibi olun. Yani... Münafıkların durumu gibi ne yapmayın? Olmayın. Bu da ikincisiydi. Üçüncüsü çok gidip gelmeler oluyor. Çok gidip gelmeler olmasın. Sadaka Allah için verilen bir kars. Yani borç olduğu için infak ve tasaddukta bulunmalıyım. Hani neden tasaddukta bulunmalıyım? Cevabı sadaka Allah için verilen bir borç. Kars olduğu için infak ve tasaddukta bulunmalıyım. Kars zayi olmaksızın sahibine geri döner. Allah bizden karz-ı hasen istediğinde bulunmasına karşın bütün mal varlığının ona ait olması, bütün insanların onun kulu olmasına ve ayrıca bir iyiliği tasaddukta bulunanın kalp durumuna ve şartların tahakkukuna göre 10 mislinden 700 misliyle ve hatta daha da fazlasıyla mükafatlandıracağını vaat etmesine rağmen bizim ona istediği borcu karz-ı haseni vermememiz, ne kadar çirkin bir şeydir. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmuştur. Hadis suresi 11 oğlu ayet. Dikkat edelim arkadaşlar. Men vellevi yukrizullaha kardan hasenen fe lehu ve lehu ecrün kerim. Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, karz işte, Allah yolunda infak edecek olursa Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükafatı da vardır. Hem onun kat kat karşılığını veriyor dünyada, hem de ahirette onun bir ney ayrıca mükafatı var. Diğer iki ayette de şöyle buyurmuştur: Bakara 261, Bakara 276. Diyor ki: Meşelül ızdine yünfikûne enwalhum fi sebilillah. Ke meşeli habbetin enbetet seba senabile. Fi kulli sunbuletin miyetu habbe allah Yudaifullim enengeşa Vallahu Va ne diyor Allah yolunda mallarını harcayanların örneği iyi dinleyelim arkadaşlar 7 başak bitiren bir dae gibidir ki her başakta 100 tane vardır yani 700 oluyor Allah dilediğine kat kat fazlasını verir onun da fazlasını verir ya bire 700 ve fazlası arkadaşlar bire 700 ve fazlası Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Diğer ayette de "Yamha kullahu riba ve bir sadakat." diyor. İşte bu da ne? Öbürkü neyin karşılığıydı? Ayetin karşılığı. Bu da neyin karşılığı? Dünyalığın karşılığı. Allah faizi tüketir. Yani faiz karışan malın bereketini ne yapar? Alır. Sadakaları ise diyor bereketlendirir, çoklaştırır, fazlalaştırır diyor. Bir ver on bul. bu. Mecaz değil, hakik Hayır hakikat hakiki, bu. hakiki on ver yüz bul yüz ver bin bul Dünyada, elbette elbette elbette elbette. o da ahirette özellikle evet. o da ahirette demek ki neden tasadduk etmeliyim? Hem ahiretteki bol ecir hem de dünyalığım için aynı zamanda tasadduk etmeliyim yani tasadduk etmeyle malım artacak bunu baştan bilmeliyim. Evet. evet. Dördüncüsü. Neden infak ve tasadduk etmeliyim? Dördüncüsü. 34'e yakın madde var. Yarısını bugün alacağız. Yarısını yarına bırakıyoruz inşallah. Malın Allah'a ait olması ve benim bu malla ilgili olarak nasıl amel işlediğimi allah Teala'nın görmesi için. Mal kime ait? Allah. Allah. Bana vermiş. Ben emanetçiyim. Peki benim bu malla ilgili olarak. Nasıl amel işlediğimi allah Teala'nın görmesi için malın infak edilmesi konusunda yetki sahibi kılınmam nedeniyle. Çünkü yetkiyi de bana vermiş. Ne yapmalıyım? İnfak ve tasadduk etmeliyim. allah Teala şöyle buyurmuştur. Hadis suresi 7. ayet. Ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. İnfak edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerde. Ne yapın? Harcayın. Ha demek ki Allah bizi sadece hükümle halife kılmıyor. Aynı zamanda bu malları da bizim neyimize veriyor? Elimize veriyor arkadaşlar. Bizi yetkili kılıyor. Yetkiyi de bize vermiş. Bakın yani Beni Adem ne kadar mükerrem. Yani malda bile yetki sende. Ama o yetkiyi ne yapma? Kötü kullanma. Ne yap? Seni yetkili kıldım sana verdim istese vermezdi. Allah malı istediğine veriyor değil mi? Ya hocam ya yüz yaşındayım, yüz yıldır çalışıyorum yok. Vermez. Vermeyen Mevlam vermez. Ama birine de yürü kulum der, bir bakmışsın milyarder olmuş değil mi? Ha işte yetkili kılan Allah ondan infak edeceksin. İşte o yetkili kılmamın gereği olarak tasadduk etmem lazım. Çünkü Allah bana demiş ki sen benim emanetçimsin. Bunu ne yap? Hakkıyla eda et. Anladık değil mi? Çok önemli. Beşincisi. Sahip olduğum malın iyisinden ve sevdiğimden infak ve tasadduk etmeliyim. Sahip olduğum malın iyisinden ve sevdiğimden infak ve tasadduk etmeliyim. Çünkü... Bu birin yani iyiliğin bir gereğidir. Bu iyiliğin birin bir gereğidir. Bir hayırları bir arada yani iyilik hayırları bir arada toplayan bir isim cennete götüren yoldur. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur diyor. Bakara suresi 267. Ne diyor? Ya eyühellezine amenu infikû min tayyibâti mâ kesebtum ve mimma akhrecnâ lekum minel ard Velâ teemmumul habîfe min tunfikûne velestum biâkhizî illâ en turgî zûfî. Ne diyor? Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden, kazandıklarınızın nelerinden, iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan Alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Şimdi burada pek çok anlamı var iyi malın. Pek çok anlamı var. İlk anlam helal mal. İlk anlam helal mal. İkinci anlam helalin en iyisi olanı. Yani hurma satıyorsun helal. Ama onun iyisini vereceksin. Kötüsünü ne yapmayacaksın? Vermeyeceksin. İnfak ediyorsan. İkinci ayet, Ali İmran 92. Lentenalülbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bak, mimma tuhibbun diyor. Evet. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, yani iyiliğe asla ulaşamayacaksınız. Sevdiğiniz şeylerden. Evet. İnfak etmedikçe birre, yani ilaha asla ulaşamayacaksınız. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bakın peygamber ailesi vesselam ne buyuruyor? Diyor ki: "İnnal lahe tayyibun la yakbelu illa tayyiba." Allah temizdir ve temiz olandan başkasını asla kabul etmez.